Eğer ihtiyacı yoksa bayanların çalışması caiz midir diye sormuşlar. Kendi ihtiyacı olmazsa bile bir bayan belli şartlara riayet etmek kaydıyla nedir bu şartlar? Çalıştığı alanda efendim tesettürüne riayet edecek, konuşmasına dikkat edecek, iş ortamı içerisinde konuşacak, Arkadaşlarıyla diyaloglarında, insanlarla diyaloglarında veya erkeklerle diyaloglarında e, tavırlarına, hal hareketlerine, konuşmalarına e, dikkat edecek, riayet edecek. Efendim e, kendisi için helal olan bir alanda çalışmış olmak kaydıyla bu gibi şartlar çerçevesinde kendi ihtiyacı olmasa bile e, çalışabilir. E, yani e, kocası e, ona imkan sağlasa bile çalışabilir. Çünkü bazı alanlar vardır ki illa ki kocanın kazancına bağlı değil kadının çalışıp çalışmaması. O alanlarda belki bir ihtiyaç vardır. Mesela diyelim ki hemşirelikte ona ihtiyaç olabilir. Öğretmenlikte kendisine ihtiyaç olabilir. Tabii ki. Evet. Veya ne bileyim bayanların avukatlığı olabilir veya ne bileyim buna benzer kadınları ilgilendiren, e, konular olabilir veya illa onları ilgilendirmesi de şart değil. E, yani edebine, e, adabına, riayet etmek, haram helale dikkat etmek, tesettür kurallarına riayet etmek şartıyla efendim ihtiyacı olmasa bile çalışabilir. Çünkü bazı hanımlar var o alanda eğitim görmüşler. E, boşuna da eğitim görmüş olmasın. Hani bazen e, kendisine deniliyor ki sen çalışma deniliyor ama e, bu toplumun bu ümmetin bu milletin İslam ümmetinin de e, bazen bu kadınların çalışmasına ihtiyacı olabilir ümmet olarak ihtiyacı olabilir belki bazı alanları erkeklerden de daha iyi yapabilirler mesela diyelim ki bir eğitim öğretimi onlardan daha iyi yapabilirler çocuklara karşı daha şefkatli daha merhametli olabilirler efendim bir anne rolünde olabilirler e, kendi kendi ihtiyaçları maddi olarak olmasa bile e, bu alanlarda çalışmasında bir sakınca yoktur. Evet.